Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi yanında bir o kadarı daha kafirlerin olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye verecek olsalar onlardan yine kabul edilmez. Onlara elem dolu bir azap vardır.''